Nereden başlamalıyım? Hangi sorular kurtarır beni? Hangi sorular ve hangi cevaplar veriliyor? Bir çıkış olmadı. Bir çıkış mı arıyorsun? Bir çıkış mı arıyorsun? Ne çıkışını arıyorsun? Nereden çıkmak istiyorum? Gitmek istediğim yer neresi? Makine felsefe yapmaya başladı. Üç tane soruyu yan yana dizdiğinizde. Genelin gözünde felsefe yapmaya başladınız demektir. Dördüncü soru üretebildiğinizde, siz artık felsefecisiniz. Genelin gözünde. Türkiye karıştı. Haberler yine reyting kazanmaya başladı. Raporlar dolaşıyor ortalıkta. Yargısız infazlardan mahvediliyor. Laflar belirginleşiyor. Gerilim artıyor. İthamlar ağırlaşıyor. Güneş yükseliyor. Terliyor dünya. Hayatı kolaylaştırmanın bir yolu olmalı. Bankalar dışında... ...hayatımızı bankalar mı kolaylaştıracak? Yenilikler hep bankalardan mı çıkacak? Bizim memnuniyetimizin... ...birinci sıraya yerleşmesi için... ...bankalar mı kurulacak? ...artık kuyrukta beklemeyecek miyiz? Bir telefonla... ...tuşlara dokunarak... ...hayatımızı mı kolaylaştıracağız? mevcut karneliydi Cümecim. Yani... ...Adamın biri... ...bin küsür yıl önce doğmuş. Ne olmuş? Siz de... ...televizyonlarının başında... ...başörtüsü takarak... ...başına takke takarak... ...Mevlid yayınlayan televizyon kanallarının karşısına geçerek... ...bir saat boyunca... ...ederek... ...susarak... Oturanlardan mıydınız? Amin denmenize mi müsaade edildi programın sonunda? Bir tek oraya mı katılabildiniz? Sadece bir tek amininiz mi vardı? Ünlü hocaların ettiği duaların sonuna bir tek amin. Babanız ve anneniz birazcık gülecek olsanız. ...Birazcık hareketlenecek olsanız... ...Çok pis mi baktılar size? Çok pis mi baktınız çocuklarınıza? Hemen... ...işaret parmağınızı dudaklarınıza götürüp... Hmm, ...Yaptınız yoksa... ...Hep beraber... ...Ailecik... şu içerisinde mi geçirdiniz mevlit kandilinizi? ...En unuttuğum günü partisi bu muydu? Buydu. Budur. Var mıdır başka örneği dünyanın bir başka yerinde? Hep öyle derler ya. Dünyanın başka yerinde böyle bir olay göremezsiniz. Ben görmedim. Doğru. Ne bu olayı gördüm ne de başka bir olay gördüm dünyanın başka bir yerinde. Çünkü ben vatanını çok sevdiğim için. Yani vatanın sınırlarından dışarı çıkmayanlardan da. <gülüyor> Bu belli olarak kullanabilirim belki. Hain olduğumu düşünenlere karşı. Seners düşündüm tabii ki. Ey halk dedim içimden. Kılına dokunmak için onca zahmete katlanırsın. Evet. Sakalından bir kıla dokunmak için onca zahmete katlanırsın. Ezilmek pahasına uğraşırsın, didinirsin. Onca yolu göze alırsın. Sayılı camiye gidersin. Terlersin, ter dökersin. Camiye geldiğin akrabalarını, arkadaşlarını kaybedersin. Onları bulmak için uğraşırsın, kılına dokunmak için. Ona ilanı aşk etmek için kılını kıpırdatmazsın. Ona aşk mektubu yazmak için kılını kıpırdatmazsın. Duygularını, yenilemezsin cümlelerini. Yenilemezsin ona bakışını. Aynı. Robot gibi. Sabit. Evet, sabit. Televizyon karşısında olduğu gibi. Camilerde olduğu gibi. Sabit. Heykel gibi durursun. Tarihe bakar mısın? Yıl! Hangi yıldayız? Neler oldu, neler bitti? Olan biten... ...Ve süren... ...Sürmekte olan nedir? Dedim mi? Kim? O bir insan. Adı Muhammed İbn Abdullah. Ümit bilgisi. Dünyanın en hüzünlü insanı. Altı çizilmeli bunun. Dünyanın en hüzünlü insanı. ...Dünyada en çok yalnız bırakılan insan... ...Dünyada en çok sakarete maruz kalmış insan... ...Canı yani çok yanmış bir insan... ...Çok aç kalmış bir insan... Ne kadar donuk değil mi? Beynimizdeki ve kalbimizdeki yerim donuk değil mi? İlahi aşktan bahsediyorsun. Aşk adamı böyle donuk mu yapar? Aşk adamı televizyonun karşısında bir saat boyunca, iki saat boyunca robot gibi oturtur mu? Aşk adamı camilerde mevlit okunurken, Kur'an-ı Kerim okuturken uyutur mu? Aşk adamı beş cümleyle mi konuşturur? yanlış yapıyor? On hiç özledim mi? Hiç özlediğim bir an oldu mu? Örneğin terk edildiğinde Olsaydı ve ona sarılsaydım dediğin oldu mu? Çok sevdiğim mini toprağa verdiğinde, olsaydı ve elimi tutsaydı, hayatında çok büyük bir hata yaptığımda, küfür ettiğinde kendini, olsaydı ve onun yanına gitseydin, onun yanına gitseydin, dediğim gibi. Böyle basit meselelerle ilgilenmez, değil mi? Evet. Bunu taş olduğundan bahsediyorsun, hissedemediğinden bahsediyorsun, anlayamazından bahsediyorsun. doğum gününde bu donukluğu nereye izah ediyorsun peki? Hadi onlar taş, anlamıyorlar. Ya sen? Hı? Tek bir hareketin var, ne diyelim mi? Hazreti Muhammed. Hemen sağ elini kalbinin üstüne koydun. Onun ismi anılınca senin dünyandaki tek hareket bu. Yanılıyor muyum? Tek hareket. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yine yaptın değil mi? Sağ elini hemen kalbinin üstüne koydun. Bir tek koluna hareket ettiriyor. Düşünsene, sadece koluna hitap ediyor. ...diğer insanlarla mukayese edildiğinde... Evet, ...Tayf gibi diyorsun ya. Ona önem vermiyor, onu anlamıyor. Elbette iyi durumdasın. Çünkü senin koluna, sağ koluna hitap ediyor. Sağ eline hitap ediyor. Yıl 1999 ken Hala bu konuşmaları yapmalı mıydık? Örneğin şunu bir kez daha söylemeli miydik? Peygamberlik Peygamberler Bir canlı türü değillerdir. Yani Dünyada kimler yaşar? İnsanlar Hayvanlar Bitkiler Ve peygamberler. Değil. Peygamberlik bir görevdir. Kim insanlara verilmiş bir görevdir. Ama büyük çoğunuz, onu sevdiğini söyleyen bir çoğunuz, hatta büyük çoğunuz. Peygamberler insan kılığında ayrı bir tür olduğunu zannediyor. Çok Çok üstün özelliklere sahip. Lafos olarak görev olduğunu kabul ediyor birçoğunuz. Ama pekânberleri insan üstü konuma götürerek kendince ona değer veriyor. Örneğin ben dünyanın en üzünlü insanı dedim, en fazla üzülen insanı dedim. Belki birçoğunuz rahatsız oldu. Böyle anılmasın ben. bir birçoğunuz için o. İşte parmaklarından, beş parmağından sütler akan... Işte ...Ayı ikiye bölen... ...Allah'la görüşlen... Hmm. ...Avuz oydu. En korkak insan Hazreti Peygamberdi. Ne oldu? Tevbe estağfurullah, Bu sapıkları nereden buluyorlar, radyoya çıkarıyorlar? Bunlar bizi içten yıkacaklar. Madalyanın öteki tarafına da bakalım. İçimizdeki en cesur insan buydu. Sen ne korkaksın, ne de cesur. Ve senin sadece sağ elini, sağ koluna hitap ediyor. Yanılıyor muyum? Mesela onun böyle adlanıldığında, ya da ne bileyim... ...Onunla ilgili bir şey okuduğunda... ...Bir şey duyduğunda... ...Meseli aşıklar gibi bir hareket sergilediğin, bir delilik yaptığın oldu mu? Millet ne der? Heee, pardon. Millet ne der, değil mi? İlahi aşktan mı bahsediyorsun kuzum? İlahi aşkın millet ne derle ne ilişkisi var? İlahi aşktan bahseden biri milletin ne der sorusuna bakar mı hiç? Son peygamber. Millet ne der sorusunu belki de hayatında hiç sormamış tek insan. Sayılı insanlardan biri. Milletin ne dediğini hiç bakmamıştı. Onun sünnetini uygulamamız lazım. Al sana sünneti. Millet ne der sorusunu sormadı. Millet ne diyordu onun için? Meczup. Deli. Hikayeci. Bunu hiç ama, Bunlarla mı yatıp bak? Alınsa bir sünnet. Millet ne der sorusu. Önemsiz bir soru. ...Gündeme alınmaması gereken bir sorudur. Hı? İnanın şu konuşmaları çok sıkılarak yapı, yapıyorum. Ama günün önemine binayen yapmam gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum. Şimdi daha bir eleştiri daha bulunacağım ama bir ikilem içinde olacağız. Söylediğim cümleye göre beni bir yere kategorize edeceksiniz. Bir yere koyacaksınız. Alem onun için mi yaratıldı? Atıyorum koca koca adamlar. Kerli ferli adamlar. Alemin Hazreti Peygamber için yaratıldığını söylüyorlar. Evlak eden bahsediyorlar. Mazur görünüz beni, ben anlayamıyorum bunu. Ben anlayamıyorum, mazur görmüş beni. Benim anladığım şu... ...Onun alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Bunu çok daha önemli buluyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben alemleri onun için yarattığım... ...şeklinde bir ayet-i yok buramda... Ama biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyen bir ayet kerime var Kur'an'da. Ben kendi adıma önceliği bu ayetten yana veriyorum. Önce ayete bakıyorum. Alemlere rahmet. Alemlere merhamet. Alemlere şefkat. Alemlere selam. Ben bunu çok seviyorum. Onu daha çok seviyorum. Değil bana hitap etmiyor. Önce bir iftira olduğunu düşünüyorum. Hem Hazreti Peygamber'e... ...hem Allah'a... ...sanki Allah ona muhtaçmış gibi. Ben anlayamıyorum. Ha, bunu söylediğimde... ...bir ağacım oluyordu. Tasavvuf düşmanıydı hmm, peki. Böyle klişe cümlelerle hayatını devam ettirmeyi isteyebilirsin, bu senin tercihin. Ama senden bunun dışında ekstrem bir şey beklemiyorum. Çünkü sen beş kelimeyle onanmamaktan zaten sıkılmıyorsun. Televizyon karşısında heykel gibi oturmaktan zaten sıkılmıyorsun. Camiler duymaktan zaten sıkılmıyorsun.